İnsancılık, Hümanizm, 16. ve 17. yüzyıl Rönesans düşüncesinin üzerinde durup antik örneklere göre işlediği ilk sorun insan sorunudur. İnsan arayan, insanın özüyle bu dünyadaki yerinin ne olduğunu araştıran çalışmalara Rönesans'ta ve sonraları da Hümanizm adı verilmiştir. Hümanizm geniş anlamıyla modern insanın yeni hayat anlayışını ve duygusunu dile getiren bir akımdır. Antik literatürle uğraşmaların ortaya çıkması bu yeni yaşama duygusunun kendisine biçim kazandırmayı istemesinden ileri gelmiştir. Bu yeni hayat duygusu da dinden bağımsız bir kültür kurmak, insan ve dünya ile ilgili bir felsefe yaratmak ve kültür bilimlerinin doğal bir sistemini temellendirmek istiyordu. İnsancılık, insana saygı gösterilmesi ve görenç sağlanması gerektiğini savunan bireyci Rönesans ülküsü. İnsancılık birbirinden tümüyle farklı bulunan üç biçim gösterir. İlk çağ insancılığı, Burjuva insancılığı, Marksçı insancılık. İlk çağ insancılığı eğitimseldir. İnsanın bedensel ve ansal yeteneklerinin eğitimle geliştirilmesine amaçlar. Protogoras, Sokrates ve Sokratesçiler tarafından işlenmiştir. Doğa ile konulmuş arasındaki bu karşıtlık din konusuna da aktarılmıştır. Bunu da başlıca Kritias yapmıştır. Daha önce Protagoras da tanrıların varlığından şüphe etmiştir. Prodikos da tanrılara inanmayı psikolojik olarak açıklamayı denemiştir. Ama asıl Kritias tanrıların tümüyle keyfi olan politik hesaplarla, yani zeki devlet adamlarının uyruklarını itaatli kılmak için bulunmuş bir takım kuruntulardan başka bir şey olmadıklarını söylemiştir. Protagoras kaynak olarak akla ele alıyor. Ona göre duyular değişmezi değil ancak gelip geçici olanı gösterirler. Doğru aldatıcı duyuların üstünde daha sağlam bir kaynaktan elde edilebilir ki bu kaynak da akıldır. Ama Demokritos'un da haklı olarak söylediği gibi düşünce duyuların sonucudur. Şu halde aklımızla vardığımız bilgiler de aldatıcıdır. Çünkü her kişinin bildiği kendi duyumudur. Duyduğumuz şey ancak bizim için vardır. Duymadığımız da bizim için yok demektir. İnsan için doğru ancak gördükleri, işittikleri, duyduklarıdır. Şu halde ne kadar kişi varsa o kadar da gerçek vardır. Protogoros'a göre salt, kesin bir erdem ölçüsü yoktur. Kişinin erdemi kendine göredir. Kesin doğrulukta bir töre, ahlak ölçüsü koyamayız. Ancak kendi doğrumuzu savunabiliriz. Sokrates, sofistlerin yaptığı gibi öğretimle bilgileri edindirmeye kalkışmaz. Çevresindekilerle doğruyu birlikte aramaya çalışır. Din, gelenek otoritesine gözü kapalı bağlanmama da Sokrates, sofistlerle bir düşünüyor. Sofistler relativistlerdi. Onlara göre tümel olarak geçerliliği olan, yani herkesin benimseyeceği ne bir doğru ne de bir ölçü vardı. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Protogoras Sokrates ise tam tersine üzerinde durulup düşünülürse tümel bir doğrunun bulunabileceğine inanır. Sıkı bir düşünmeyle doğrunun bulunabileceğine bir inanma gizlidir. Ruhta saklı doğrular var. Bunlar herkes için ortak olan doğrulardır. Bunlar sorup soruşturmayla, üzerinde durup düşünmeyle yukarıya çıkarılabilir, bilinir hale getirilebilir. Sokrates'e göre bilimsel çalışmanın amacı duyularla edinilen tek tek algılar değil, kavramdır. Onun için Sokrates hep kavramın belirlenmesi, sınırlarının çizilip gösterilmesi olan tanıma varmaya çalışır. Burjuva insancılığı Rönesans'la başlamıştır. Antik çağ yapıtlarını meydana çıkararak bilimi kilise baskısına karşı savunma ve geliştirme ülküsü olarak belirir. Eski Yunan ve Latin yapıtlarında keşfedilen insan sorunu, orta çağın karanlığında insanlığını yitirme yoluna girmiş bulunan insanı kendi kendisini değerlendirmeye sürüklemiştir. Rönesans'ın beşiği olan İtalya'da yeni bir insan tipi doğmuştur. Yeni insan, Her türlü iç ve dış etkenden kurtulmuş, kişiliğini bulmuş, insanlığına güvenen yepyeni bir varlıktır. Irk, kavim, parti, lonca ve aile bağlarından kopmuştur. Artık o, İtalya'da doğduğu halde İtalyan değildir. Onun vatanı Dante'nin dediği gibi bütün dünyadır. Bağlı olmak zorunluluğunu duymamaktadır. Dünyaya ortak bir görüşle değil, objektif bir bakışla bakmak bilinci uyanmıştır. Yeni insan düşünen bir kişidir. Kendine özgü düşünceleri, duyguları, davranışları ve yaşayışı vardır. Ünlü ozan Petrarca, Yalnızlık Üstüne adlı yapıtında yalnız yaşamının erdemini savunur. Çünkü Petrarca'ya göre mutluluk bağımsız olmakla mümkündür. Yeni insan bilgili ve çok yönlüdür. 15. yüzyıl İtalya kentleri birkaç dil bilen, Tanrısal Komediyi ezbere okuyan sokak kadınlarıyla doludur. İnsanlık akımı Böylesine bir ortamda oluşmuştur. Rönesans bir bireycilik, endüvidelizm çağıdır. Marksçı insancılık ya da toplumcu insancılık bu ilk dönem insancılığından temelden farklı olarak bilimsel bir anlayıştır. İnsanın insana sömürmesine son verir. Bunları gerçekleştirecek sınıfın eşdeğişiyle emekçi sınıfın ideolojisini saptar. Bir ülkü ya da bir öneri değil bir gerçekleştirme yöntemidir. Marksın deyimiyle insanı aşağılanmış, uşaklaşmış, hor görülmüş bir varlık olarak tutan tüm ilişkileri alaşağı eder. Rönesans adı verilen çağ bir geçit dönemidir. Avrupa kültür çevresinin iki büyük çağ arasında bir köprüdür. İçinde bulunduğumuz yeni çağın girişi ve ilk basamağıdır. Rönesans'ın aralarında köprü kurduğu çağlardan biri orta çağ, diğeri de yeni çağdır. Sosyoekonomik açıdan, Avrupa'da feodal toplumun çöküşüyle Burjuva toplumunun kuruluşunu yansıtır. Özellikle 16. ve 17. yüzyılları niteler. Tarihsel açıdan Avrupa kültüründe 14. yüzyılın sonlarına doğru birkaç yüzyıldan beri yavaş yavaş oluşmakta olan yeni bir hayat görüşü elle tutulurcasına belirmeye başlamıştır. Burjuva sınıfı derebeylik düzeni içinde varlığını belli edecek kadar güçlenmiş bulunuyordu. Batı ve Orta Avrupa'da boy göstermeye başlayan bu yeni sınıf Kendisiyle birlikte kendi gelişmesi için gerekli koşulları da oluşturuyordu. Her şeyden önce derebeylik düzeninin dayanağı olan kiliseyi sarsmak gerekiyordu. Oluşan yeni ekonomik düzen, ortaçağ devleti bütünlüğünü dağıtarak ulusallaşmayı zorunlu kılmıştır. Rönesans felsefesinin kendi içindeki bütün ayrılıkları aşarak reddetmede birleştiği skolastik felsefenin yapısı ve ilkesi neydi? Neden Rönesans felsefesi bu ilkeye böyle sert bir tepkide bulunuyor? Bu tepkinin serpintileri günümüze kadar gelmiştir. Bugün bile skolastik deyimi yer yer aşağılatıcı bir anlam taşır. Kökü latince skola, okul olan skolastik deyimi okulla bir ilişkiyi anlatır. Buna göre skolastik felsefe okul felsefesi demektir. Araştırılan felsefe değil de yalnız okutulan felsefe. Orta çağda okutulan bu felsefe de kilisenin öğretim sisteminde yer aldığı için teolojiye yani ilayete dayanıyor, Yalnız onu desteklemeye yarıyordu. Ortaçağla Rönesans arasında tam bir karşılıklık vardır. Ortaçağ insanının belirmiş bir kişiliği yoktur. O, ağırlık merkezini dinde bulan, Tanrı'nın etrafında dönen bir kültür sistemi içinde belli bir görevi olan bir organ gibidir. Onun anlamı da alın yazısını da belirleyen, kilise ile içinde bulunduğu sosyal bölümdür. Orta çağ'ın sosyal yapısı duruktur. Herkesin bu statik yapı içinde belli bir yeri vardır. İnsan içinde doğmuş olduğu sosyal bölüm çerçevesinde kalır. Kalması da gerekir. Çünkü bunun böyle olmasını Tanrı istemiştir. Bundan dolayı birey ben neyim, ne olacağım diye sormaz. İçinde bulunduğu durum zaten bu soruların hazır olan yanıtıdır. Rönesans ise insanı evrensel bir organizmanın renksiz bir üyesi olmaktan kurtarıp onun kişiliğini arayan, benliğinin özel renklerini bütün canlılıkları ile ortaya koymak isteyen birey olarak yaratmıştır. Bu yüzden Rönesans bir individualizm çağıdır. Individualitenin doğduğu bir dönemdir. Rönesans'ta yalnız tek kişi değil, insan grupları da birer birey olarak biçimlenmek yoluna girmişlerdir. Kendine özgü bir benliği olduğu için bilincini taşıyan bir insan topluluğu olarak ulus da Rönesans'ta ortaya çıkmıştır. Orta Çağ'da tek tek uluslar evrensel Orta Çağ devletinin birer üyesiydiler. Bunların kendilerine göre bir dünya görüşleri olmadığı için Ne gelişmiş bir kültürleri, ne gelişmiş bir dilleri, ne de pek belirmiş bir sanatları vardır. Orta çağın sona ermesiyle tek tek uluslar içinde bu durum değişir. Artık tek kişi gibi uluslarda kendi benliklerini bulup bunda yerleşik olan olanakları, yani dillerini, düşünce hayatlarını, sanatlarını, siyasi yapılarını özel renkleriyle geliştirmeye başlarlar. Rönesans bir de ulus yaratan bir çağ olmuştur. Bireyci, İndividualistte bilincin doğması Rönesans'ta insan iradesinin gerçekliğe yönelmesiyle başlıyor. İnsan dışındaki dünyaya ve kendi bilincine aynı zamanda varıyor. Hakikat anlayışlarına zanaat zorluklarını yenerek varan gelenekçi ustanın yerine kendisiyle ve çevresiyle savaşa giren hakikat arayıcısı geçiyor. Dünya yeniden bulunacak bir gerçek oluyor ve Orta Çağ'ın atsız yapı ve taş ustasının tersine sanatçı Leonardo gibi evrensel bir bilgi ardına düşmek zorunda kalıyor. Sanatçının hayal gücünde beliren bir fikri tespit eden bir taslak, bir plan artık tamamlanmış bir eser kadar önem kazanabiliyor. Yaptığı her işin sorumluluğunu taşıyan, hesabını veren, kendisiyle birlikte yeni bir hareketin başlayabileceğini düşünen bağımsız sanatçı tipi ortaya çıkıyor. Rönesans'ta bireycilik bilincinin gelişmesi başka dönemlerde büyük kişiliklerin yetişmemesi demek değildir. Pidiyas gibi, Sinan gibi gelenekçi sanat içinde yetişen kişiler şüphesiz yaptıkları büyük eserlere kişiliklerinin damgasını vuruyorlar. Ancak bu kişiler toplumun gelenek kalıplarını tartışmadan benimseyerek yetişiyor. Hiçbir zaman kendilerini öne sürmek, kendi başına karar vermek durumunda kalmıyorlar. Bu yüzden Orta Çağ'dan sonra Avrupa'da sanatçı davranışının karşılaştığı durumu değiştirdiğine, eldeki kalıpları kırdığına sık sık tanık olduğumuz halde Doğuda, hele anonim sanat eserlerinde kişisel davranışların hiç gelişmediğini ya da gelenek içinde büsbütün gitmese bile eridiğini görüyoruz. Baro'nun bazı görüşlerini, bazı başarılarını 17. yüzyıl insanının psikolojisiyle açıklamak isteyenler vardır. Gerçekten bu zamanın insanı çok kuvvetli tinsel gerginliklerin etkisinde bulunuyordu. Barok insanı da Rönesans insanı gibi bilmeye susuzdur. Yalnız dünyaya ve doğaya egemen olma isteği çok azalmıştır. Daha doğrusu saf dilliği çok azalmıştır. Din reformu ile karşı reform, henüz yeni dinmiş din savaşları ve birçokları için pek felaketli olan 30 yıl savaşları, ona insan hayatının ne kadar zavallı, ne kadar çürük temelli olduğunu göstermiştir. Onun için bu insan, yeryüzünde kurtuluşu ve rahatı mutlak devlette aramaktadır. İşte Baruch'un heybetli saray ve devlet dairelerinin anlamı budur. baron gotiğin bir tekrarı olduğundan da söz edilmiştir. Bazı kimseler onun Avrupa kültüründe ilk erken romantik çağı olduğu düşüncesini de savunmuşlardır. Bence bu düşüncelerin her ikisi de yanlıştır. Çünkü gotik sanatı ve en çok gotik mimarlığı düşünce, inceleme ve aklın ürünüdür. Ama buradaki akıl teologyanın ve yalnız onun hizmetindedir. Romantizm ise aklın zararına duygunun göklere çıkarılmasıdır. Barok nasıldır? O Rönesans'ın gerçekten devamıdır. Ama onun, ifadeli olanın, sükunetsizin, dinamik olanın yönünde gelişen abartılı bir devamıdır. Rönesans akla dayanıyorsa, barok da akla dayanıyor. Şu ayrılıkla ki, barokta akıl, ölçülülük, denge ile yetinmemekte, de, adeta kendini sarhoşluğa vermektedir. Yahut da şöyle diyelim. Kendi gelişmesinin sarhoşluğu içindedir. Barokta akıl geri plana kaçmaz, tersine çiçek gibi açar. Hümanist düşünce 14. 15. yüzyılda İtalya'da, özellikle ikinci Atina diye selamlanan Floransa'da Plato felsefesiyle Neoplatonizm düşünce hareketinde ifadesini bulmuştur. Sinanoğlu İtalya'da olduğu gibi başka memleketlerde de hümanizmin klasik Yunan-Roma dünyasına yönelmekle gerçekleştirilebileceği inancındadır. Türk düşüncesi, Batı'yı körü körüne taklit etmekle değil, klasik filolojiyi kendi açısından ele almakla Türk hümanizmini gerçekleştirebilir. Öbür yandan Sinanoğlu, Türk toplumunun yaşadığı tarihsel dönem tümüyle özgün ve olağan dışı önem taşımaktadır, gözlemini yapmayı gerekli görmüştür. Sinanoğlu'na göre Atatürk reformları ve yarattığı ana kurumlar esas itibariyle Hümanist ruhun eseridir. hümanizmdir. Hümanist devrim toplumda radikal bir ihtilal, köklü bir değişmedir. Sonunda Türk hümanizmi bu fikir akımı yeni bir eğitim sistemiyle gerçekleşecektir. Sinanoğlu hümanizm ve evrensel Batı medeniyeti teorisinin eleştiriye açık olduğunu biliyordu. Tenkitlerin bir bölümü Batı medeniyetinin özü ve ruhu Hristiyan dinidir iddiasıdır. Sinanoğlu hümanist değerler sisteminin Hristiyanlıktan değil Yunan dünyasının sınırsız bir zihin özgürlüğünden kaynaklandığını belirtmektedir.